Tesettür, İslam'ın öngördüğü örtülme sınırlarının içinde olmak demektir. Tesettür, Müslüman hanımın ilk bakışta kimliğini belirleyen önemli vasfıdır. Geçmiş tarihe bir göz attığımızda, Yahudi ve Hristiyan milletlerde örtülmenin önemli bir yeri olduğunu, örtünün iffet ve kıymet ifade ettiğini görürüz. Ne var ki, taraftarları tarafından tahrif edilen Tevrat ve İncil ile birlikte, Kadının örtüsü de zaman içinde eriyen değerlerle beraber sosyal hayattan uzaklaşmıştır. Artık onlar için örtünme, manastırlarda birkaç rahibeyle cenaze törenlerinde kısa süre başa iğreti tutturulan baş örtüleriyle simgelenir olmuştur. Tahrif medeniyetinin tarihinde kadın sadece örtüsünden koparılmadı. Kadının mülk edinme hakkı elinden alındığı gibi aylık özel hallerinde hakarete uğratıldı ayrı yataklara atılarak Allah'ın bahşettiği bir özellikten dolayı cezalandırılır oldu. Güçlünün kendi menfaati doğrultusunda koyduğu kanunlar, kadınla birlikte ezilen mazlumların ahını zirveye ulaştırdığında, insanlığın muhtaç olduğu müjdeyle sarsıldı mekan. Allah, son elçisine Cebrail vasıtasıyla ulaştırdığı çağrıda, kadın erkek demeden, ırkların, renklerin, coğrafyaların farkını silerek... tüm insanlığı... ey insanlar nidasıyla muhatap alıyordu. Ve o çağrıda... hakkı yağmalanmış... cinsel ve sosyal sınıflara ayrılmış... nice insan varsa... Rabbi tarafından kendine hediye edilen... haklarına koşuyorlardı. Bu koşuşmada... eski cahiliye statüsünü savunanlarla... yeni müjdeyi kucaklayanlar arasında... Her alanda kıyasıya mücadele yeniden alevlenmişti. Peygamberlere karşı, peygamberler çağrısına karşı statüyü savunanların çok yönlü savaşı tarih sahnesinden hiç eksik olmadı. Bu savaşta her insan gibi kadın da her iki tarafta yerini alıp mücadelesini sürdürdü.